أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدسة بدع وكل بدع ضلالة وكل ضلالة في النار لذلك أرسل الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفري رحمه الله البخاري رحمه الله كتابنا كتاب الاعتصام Bil kitabı, ve sünne. Sünnet ve kitaba itisam etme. Bağlanma, tutunma, mülazeme etme. Ondan gayrını aramama, onlarla yetinme kitabını alıyoruz. Hatırlarsanız itisam kelimesinin bu manalara geldiğini söylemiştik. Arapçada itisam denilince akla üç tane mana geliyordu. Neydi onlar? El-men'u. El ne demek men? Yani Tutunduğun şey, o tutunduğun şey sana yetecek. Seni gayrından, ondan başkasından men edecek. İhtiyaç duymayacaksın. Evet. İmsak, İmsak tutunacaksın. Sarılacaksın. Üçüncüsü, mülazimet ve süreklilik olacak. Bu üç manayı içerdiğini söylemiştik itisamın. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ipine sarılın derken nasıl diyor? Ve atasimu. Ve atasimu. Yani... buna e, istikamet de deniyor değil mi Allah Teala peygamberine diyor festakim كما umirt bu e, ayet-i kerime in bulunmuş olduğu sureler Hud ve kardeşleri diyor Hazreti Resul'ün indiğinde ne diyor beni ne yaptı bu sureler diyor yaşlandırdı kocattı yani bu sureleri kocatıyor yaşlandırıyor çünkü eee Allah Teala o ayetlerde o suredeki ayetlerde diyor ki festakim كما umirt zor bir iş yani dile diyor ki Ee, sünnet üzere yaşamak, Kur'an ve sünnet üzere yaşamak, Kur'an ve sünnet üzere ölmekten daha zor. Yani ölmek kolay, öldün gitti. Ama onun üzerine yaşamak, devam etmek, mülazeme etmek bu zor. İyetisam yani, zor. Ee, sürekli neler var? Ee, şubuhat ve şehavat var. Ee, sıkıntılar var, taksir var. Ee, bundan dolayı Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki, Fussilet suresinde de ki diyor, قُلْ اِنَّمَا ene بَشَارُ ol enma De ki ben bir beşerim. Mislukum yuha iley. Sizler gibi bir beşerim. Bana ancak Allah katından ne olmakta vahiy olmakta. Enma ilahukum ilahun vahid. İlahınız ibadet edilecek hak ilahınız bir tanedir. Fastakimu iley. Allah Teala ne buyuruyor? De ki diyor onlara insanlara "Festakimu ileyh" Ona doğru giden yolda istikamet üzere olun. Mustakim olun. Ardından da diyor ki "Vestagfiruh" İstikametten sonra Allah Teala neyi zikrediyor? "Vestagfiruh" istiğfar edin. Mağfiret dileyin. Onun için istikamet yolunda olan, istikamet yolunda seyreden her insanın başına hatalar Günahlar gelebilir. Bu yol uzundur. Sürekli istiğfar ne olması lazım o kimsenin? Yol arkadaşı olması lazım. Yol arkadaşı olması lazım. Bu sebeple biz namaz kıldığımızda, selam verdiğimizde hemen ne diyoruz? Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah diyoruz. Namazımızda olabilecek hataları, olmuş olan hataları onunla örtmeye çalışıyoruz. İşte bu yol uzun bir yol. İmam Bukhari Rahimahullah bizlere bu kitabında Kur'an ve sünnete uymanın, istikamet üzere olmanın önemini anlatıyor. Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de zikretmiş olduğu ayeti kerimeleriyle ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle. Tabi İmam Bukhari Rahimahullah'ın fıkıhı hadisleri anlayışı muhteşem. Yani bir hadisi kitabında 11 kere zikredebiliyor. 11 ayrı yerde zikredebiliyor ve 11 tane sizlere önemli fayda çıkartabiliyor o hadislerden. Siz belki şöyle baksanız bir kere hadise. Konuyla alakasını bile kurmakta zorlanabilirsiniz. Ama allah Teala'nın kuluna vermiş olduğu bir bu fehim. Değil mi? Kuluna vermiş olduğu bir anlayış. Anlayış. Ee, allah Teala Kur'an-ı Kerim'i zaten buyuruyor. Fettekullah ve yuallimukumullah. Takva sahibi olun. Korkun. Takvalı olun. Allah size ne yapacaktır? Öğretecektir. allah Teala sizlere öğretecektir. Takvalı olmak yani ilmin esası. Aynı şekilde istikametin esası. İstikamet üzere olmak istiyorsak takva üzere olmaya gayret edeceğiz. Evet. Bu Fusulet suresindeki ayet çok önemli. İstikamet ile ilgili. Fusulet altıncı ayet. Yani Allah-u Teala. Bakın yani istikamet üzere olmak bizden istenilen bir şey. Değil mi? Din üzere olmak, sünnet üzere olmak, Kur'an üzere olmak ve ardından zikredilen şey ne? Vestagfiruh. İstiğfaren. Yani bu yolda Neler olacak, tökezlemeler olacak, bu yolda hatalar olacak, yanlışlar olacak. Bunu da neyle kapatın? İstiğfar ile kapatın. Sakın bu konuda ne yapmayın? Gaflete düşmeyin. Evet, İmam Bukhari rahmetullah bizlere bu ikinci baptaydık. Babul ül iktidai bi suneni sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerine iktida etmek. Yani ittiba etmek. Bu bapta bizlere geçen hafta bir yemek davetinden bahsetti İmam Bukhari Rahman Allah. Hadisi hatırlıyorsunuz. Melekler geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir kısmı başı üzerinde durdu. Bir kısmı da ayağı üzerinde durdu. Bazı rivayetlerde başı üzerinde duranların başında kim vardı? Cebrail vardı. E, ayağı üzerinde, ayak başında duranların başında da kim vardı? Mikail vardı. Tabii meleklerden kimisi biliyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın gözü uyuyor ama Kalbi uyumuyor. Rivayette öyle geliyor. Evet, kimisi de diyor ki hayır uyuyor. Farkında değiller. Sonra diyorlar bir mesel, bir ona örnek verin. Bu peygamberle ilgili bir örnek. Darbı mesel verin. Örnek olarak diyorlar ki bir, bir ev sahibi ne yapmış? Bir ev bina etmiş. Bir ev. Sonra o evin içine ne yapmış? Bir sofra kurdurmuş. Bir sofra kurdurmuş. O evin başına da bir davetçi insanları o yemeğe çağıran O sofraya çağıran bir davetçi göndermiş. İşte diyor ki bu davetçi ne yapıyor? İnsanları oraya davet ediyor. Davete icabet eden giriyor, yemekten yiyor, istifade ediyor. İcabet etmeyen bazı rivatlerde geliyor. Allah ona diyor azap ediyor. İkab ediyor, ceza veriyor. Sonra açıklıyorlar mesela Diyorlar ki, Kim? Muhammed'e itaat ederse allah Teala Teala'ya itaat etmiştir. Kim Muhammed'e isyan ettiyse sallallahu aleyhi ve sellem, karşı geldiyse ona isyan etmiştir. Ee, diyorlar ki, buradaki dar, yani ev, cennettir. Davet eden, yemeğe davet eden de kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı rivayetlerde malik ise, darın, evin malik ise kimdir? Allah'tır. allah Teala melekleriyle bize bu örneği veriyor arkadaşlar. Yani... Şunu bilmeliyiz ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizleri çağırdığı her şey, ufak, küçük, büyük olarak görmüş olduğumuz her şey, akidevi meseleler, günlük e, meseleler, fer'i meseleler, fıkhi meselelerin hepsi, bizleri o dağra, o eve, o saraya götüren yol işaretleridir. Bunlara uyan, bunlara tutunan ne yapar arkadaşlar? allah Teala'ya itaat etmiş olur ve o davete gitmiş, o davete katılmış olur. Bunları hayatında önem vermeyen, bunları hayatında yeri olmayan kimse de ne yapmış olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme isyan etmiş olur. Bir önceki rivayette de geldiği üzere cennete herkes girecek ancak istemeyenler. Kim onlar iste istemeyenler? Resulullah'a isyan edenler. Yani cenneti istemeyen insan olmuş olur. Bunun karşılığı bu, bunun denklemi bu. Sünnete isyan eden, sünnete karşı gelen kimse cenneti istemeyen kimsedir. Velev ki bunu diliyle söylemese de hali davranışı nedir? Bunu söylüyordur. Evet, görün hadisine gelelim. Diyor ki: "Haddesena Ebu Nuaym, Buhari rahimehullah diyor ki: "Kale haddesena Ebu Nuaym, kale haddesena Süfyan. Buradaki Süfyan kim? Es-Sevri. An el-A'mash, an İbrahim. Buradaki İbrahim en-Nuhai, an, an Hammam İbnü'l-Haris. An huzeyfe, huzeyfe tübnul yemen, evet, qale ya maşaral kurra, diyor ki ya maşaral kurra, huzeyfe tübnul yemen, ey kurralar, kim bu kurralar arkadaşlar, hafızlar, hafızlar, kuran okuyan kurralar, istakimu, huzeyfe diyor ki istakimu, ne yapın, istikamet üzere olun, bir insan nasıl istikamet üzere olur, Kur'an ve sünnet üzere yaşadığı zaman istikamet üzere olur. Yani kimse Kur'an ve sünnet üzere olmadan ne yapamaz? İstikamet üzere olamaz. Yani bugün <gülüyor> bakın, şöyle kafanızı kaldırıp çevrenize birçok fırkalar var. Yani birçok mezhepler var. Birçok cemaatler var değil mi? Yani hiçbiri de biz yanlış yoldayız demiyor. Yani camiye girdiğiniz zaman tek safta saft tutmuş cemaate bile şöyle bir anket yapsanız her biri değil mi ayrı bir cemaatten her biri tabiri caizse ayrı telden çalıyor ve her biri de hak olduğunu söylüyor. Hak olduğu olduğunu söylüyor. Yani başka bir ifadeyle istikamet üzere olduğunu söylüyor. Ancak bu istikamet üzere olmak böyle dil ile söylenebilecek herkesin iddia ettiği bir şey değil. İstikametin emareleri var. istikametin mustakim olmanın işaretleri var. Bunların en büyük işareti kişinin ne olması? Kur'an ve sünnet üzere olması. Kur'an ve sünnet üzere olması. Bu iki esas üzerine ne yapması? Dinini temellendirmesi. Selefi salihinin bu iki esası anladığı şekliyle, amel ettiği şekliyle hayatında ne yapması? Tatbik etmesi, pratiğe dökmesi. Akide olarak, amel olarak, her şeyde. O zaman bir kimse ne olur? İstikamet üzere olur. Diyor ki, فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقَنْ بَعِيدًا Şayet istikamet üzere olursanız diyor Kur'an ve sünnet üzere olursanız Gerçekten ne yapmış olursunuz? Öne geçmiş olursunuz. Çünkü bu bir yarış. Dünya hayatı bir, bir, bir yarış. Allah-u Teala sürekli Kur'an-ı Kerim'de bize bu yarıştan bahsediyor. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Yarışın, koşuşun. Değil mi? Yani bu bir koşturmaca, bir maraton. Diyor ki Hüzeyfe, Eğer diyor istikamet üzere olursanız apaçık bir şekilde ne yapmış olursunuz? Öne geçenlerden olmuş olursunuz. Öne geçenlerden, hedefi tutturanlardan allah Teala'nın kurtuluşa erdirmiş olduğu kullandığınız olursunuz. فَاِنْ اَخَصْتُمْ ve şimalen Diyor ki o İstikamet ne demek? Dost doğru yol demek. Dost doğru yol. Geçen hafta okumuştuk. Hadisi zikretmiştik. Abdullah bin Mesut hadisini. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem çizip ne diyor? kı ANNA HADA SIRATI BU benim DOST DOĞRU YOLUM ANNA HADA SIRATI MUSTAKİMA FATTABİ'UH YARAHMUKALLAH ONA UYUN O YOLA UYUN VE LATETTABİ'US SUBUL BU çizginin yanlarına DA NE YAPTI RESULULLAH SALLALLAHU ALEYHI VE SALLAM ÇİZGİLER ÇİZDİ VE AYETİN DEVAMINI OKUDU DEDİ Kİ VE LATETTABİ'US SUBUL BU YOLLARA uymayın. Bakın, HUZEYFE TUBNİ SALLALLAHU ALEYHI sellem, OTURMUŞ Ondan ilim almış, bu dini öğrenmiş o kimse aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le ağzıyla konuşuyor. Diyor ki fe in akastum yeminen ve şimalen şayet sağa ve sola sapacak olursanız en ufak bir sapma nereye götürürüz arkadaşlar? Helaka götürür. Yani o sapmanın küçüklüğü büyüklüğü o kadar önemli değil. Çok küçük olarak görürsünüz bir şeyi. öyle bir noktaya varır ki o sapkınlık Allah muhafaza dinden bile çıkmış olabilirsin. لَقَدْ دَلَالْتُمْ دَلَالًا بَعِيدًا diyor ki Ozeyfe radiyallahu anh eğer sağa ve sola saparsanız ne yapmış olursunuz? لَقَدْ دَلَالْتُمْ دَلَالًا بَعِيدًا apaçık bir şekilde dalalete düşmüş olursunuz sapıtmış olursunuz. Sahabelerin din anlayışı buydu arkadaşlar. Dost doğru bir yol var. Bu yolun üzerinde ne yapmak lazım? etmek lazım. Bu yolun üzerinde gitmek lazım. Bu yoldan saptığın zaman bil ki bu sapma seni neye götürecek? Dalaletin tam ortasına, sapıklığın tam ortasına götürecek. O sebeple bu ilmi alan, sahabeden alan tabi'in, taba tabi'in yani sünnete bağlılıkta, sünnete sarılmada en güzel örnekleri göstermişler bizlere öyle değil mi? Yani Sufyan-ı şu sözü her dersi tekrarlıyoruz ve her dersi tekrarlamaya yine devam edeceğiz. Ne diyor? Saçını diyor eserle, hadisten, tabiinden eserlerle kaşıyabiliyorsan, kafan kaşındı, saçını kaşımak istiyorsun. Delil olarak varsa elinde delil bununla alakalı, delille kaşı kafanı bile diyor. Bu kadar temessuk etmişler bu dine. Çünkü istikamet böyle oluyor. istikamet havaya göre, kafaya göre, kendi içtihatına göre, bana göre olursa bu işin sonu büyük bir dalalet. diğer hadis edecek elim. Buhari diyor ki rahimahullah, قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة شنب أبو أسامة محمد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما رسول الله صلى الله عليه وسلمin ayetmetotlarından bir tanesi de sürekli örnek vermesi arkadaşlar. Bu hadiste bize bir örnek veriyor. Sürekli örnek veriyor. Kur'an-ı Kerim'de de darbu mesel dediğimiz Allah Teala değil mi? Sürekli meseller veriyor. Ondan sonra nedir? Bakara Suresi'nde inna Allah la yastahyi en yadraba meselen ma ba'udatan ve ma feukaha. Allah Teala ne yapmaz? Sinek ve sineğin üstünde olan bir şeyi misal olarak vermekten çekinmez. haya etmez. Haya etmez. Haya etmez. Çünkü Allah Teala'nın kendine layık bir şekilde de haya sıfatı vardır. İnallah hayyun. Allah'ın haya sıfatı vardır kendine layık bir şekilde. Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de ne yapıyor? Meseller veriyor, örnekler veriyor. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim örneğim şuna benzer diyor. Bir kavme gelip Bir topluluğa gelip Ya kavmi Ey kavmim Ey akrabalarım Değil mi? Bir insan davete başladığı zaman Nereden başlar arkadaşlar? Yakın çevresinden Kavminden, topluluğundan başlar İnni ra'ytul ceyşe bi'ayneyye Akrabalarına gelip Ey kavmim Ey akrabalarım Düşman ordusunu şu gözlerimle gördüm Sizi ben uyarıyorum, ben çıplak bir uyarı, uyarıcıyım diyen bir kimse gibidir. Çıplak bir uyarıcı ifadesini kullanıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek çıplak bir uyarıcı arkadaşlar? Cahiliye döneminde şöyle bir adet var Araplarda. Yani eskiden mesela Osmanlı döneminde de hepiniz biliyorsunuz şu Beyazıt'ta yangın gözleme kulesi var değil mi? Orada o kulede ne yaparmış? ...İstanbul'un en yüksek tepelerinden bir tanesi... ...çıplak gözle insanlar... ...dürbün de yokken belki... ...İstanbul'u böyle, böyle gözlüyorlar. Eskiden de cahiliye Araplarında böyle... E, ...güvenlik için tamamı... ...kavminin başında duran... ...gözleyen, gözlemde bulunan insanlar olurmuş. Kavmini uyarmak istediği zaman... ...düşmanın geldiğini onlara haber vermek için ne yaparmış? Üstünü çıkarırmış. Üstünü çıkarırmış. Elinde elbisesini sallayarak... ...kavmine, akrabalarına ne yapıyor? Haber veriyor. Çünkü ses onlara gitmesinden önce ne yapıyor? Çıplak bir şekilde uzaktan işaret yapıyor. Az sonra ne olacak? Düşman gelecek. Bugünün şartlarında uydu sistemleri, uydu araçları, takip araçları olmadığı için böyle bir sistem konuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben çıplak bir uyarıcıyım. Yani düşünün beni diyor. Aynı ben şuna benziyorum. Kavmine gelip düşmanı iki gözüyle gören ve onlara üstünü çıkartıp elbisesini sallayan... Uyarıcı gibiyim diyor. Bu uyarıcı ne diye bağırıyor kavmine? Fenneca'e, fenneca'e. Ne demek neca? Kurtuluş. Yani kurtulun. Adam düşünün tepeden koştura koştura geliyor vadiye. Kurtulun ey kavmim canınızı kurtarın. Düşman geliyor. Fe etâ'ahu taifetun min kavmihi. Diyor ki bu uyarıcıya Kavminden bir topluluk ne yaptı? Kulak verdi. Dediler ki ya bak bizi uyarıyor. Düşmanı kendi gözüyle görmüş. Üstünü başını çıkarmış bize doğru geliyor. O topluluk kulak verdi diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fe edlecu. Ne yaptılar? Sabahın erken saatlerinde diyor. Hemen yurtlarını terk ettiler. Fe e, antalaku ala fe fenecev. ve ağır bir şekilde erhamukallah yola koyuldular düşmanı uyandırmadan günün ilk vaktinde ilk saatlerinde diyor aleyhisselam ne yaptılar bu kimseler yola çıkarak kendilerini kurtardılar ve kezebet taifetun minhum bir grup da o vadide yaşayan o kavim o topluluk akabile akrabalar diyor bu uyarıcıyı yalanladı fa asbahu makanahum umursamadan yerlerinde kaldılar. Sabah olduğunda evlerinin içindeydiler. Fasabbahumul <Sessizlik> ceys. Sabah olunca birden düşman ne yaptı? Akın etti. Feahlekahum <Sessizlik> <Sessizlik> vectaahahum. O düşman ordusu diyor hepsini ne yaptı? Helak etti. Bir tane canlı bırakmadı. Evlere tek tek girdiler ve ne yaptılar? Onları mahvettiler, öldürdüler. Diyor ki işte, فَذَٰلِكَ مَثَلُ مَنْ اَطَاءَن۪ي فَتَّبَعَ مَا جِئْتُ Bana itaat eden ve benim getirdiğim kitaba ve sünnete uyanın meseli örneği böyledir. Sabahlin erken vakitte çıkan onun uyarılarına uyan kimse ne yapar kendini? Kurtarır. وَمَثَلُ مَنْ عَصَان۪ي وَكَذَبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ Ve Aynı şekilde o sabahleyin evinde kalıp o uyarıcıya uymayanlara benzer. Beni Bana isyan edip beni yalanlayanın durumu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uymak arkadaşlar. Hani biz Türkçe'ye kullanıyoruz. Ölüm kalım meselesi. Bu kadar önemli. Hayat memat meselesi diyoruz değil mi? Ölüm kalım hayat memat. Ebedi hem de. Ebedi saadet. Yani dünyada dünyalı kişilerinize baktığınız zaman bir gün son bir gün Hüzünlüsün, bir gün sevinçlisin, bir gün kederlisin. Bakıyorsun ki başından ne güzel günler geçmiş, ardından ne üzüntülü günler geçmiş, gelmiş, geçmiş ve hepsi geçici olarak gitmiş. Ancak seni ileride bekleyen ebedi bir hayat var. Asıl başarılı olmak, kazananlardan olmak orada önemli. O da cennet ve cehennem. Cennet ve cehennem. Ve başarılı olanlardan olmak istiyorsan tutacağın tek bir yol var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu o yol. Tek bir yol. Eğer o yoldan yüzünü çevirirsen, o yoldan sırtını çevirirsen bil ki seni o yol nereye götürecek arkadaşlar? Ateşe götürecek. Ebedi bir ateş. Yani onun için hayat memat meselesi diyoruz ya. Bunu biz anlayamıyoruz şu anda arkadaşlar. Dilimizde bunu söylüyoruz. Değil mi? Kitaplarda bunu okuyoruz ama henüz bu kalbimize inmedi. Kalbimize indiği zaman, o zaman rahatsızlık hissetmeye başlayacağız. O zaman onun ölüm kalım meselesi olduğunu ne yapacağız? Fark edeceğiz. Şimdi adam yarın üniversite sınav var çocuğun. Onu ne olarak görüyor? Ölüm kalım meselesi değil mi? Ölüm kalım meselesi. Sınav olduğu zaman. Değil mi Muhammed? Bakıyorsun ki onun için o yarınki sınav o kadar önemli ki onu kaçırması mümkün değil. Normal hayatında, günlük hayatında namazla alakalı gevşeklik gösteren Allah'u Resul'ün emirlerine itiba ile alakalı gevşeklik gösteren o kimse sınav olunca iş başvurusunda görüşmeye gitmek istediği zaman ne yapıyor gece? Kalbi kıpır kıpır. Uyku tutmuyor değil mi? Uzmanlar çıkıyorlar televizyonlara konuşuyorlar. Diyorlar ki işte sınava hazırlanmak için diyorlar. Şöyle yapın, böyle yapın. İnsanları hazırlıyorlar. İşte ne zaman arkadaşlar bu şura edeceğiz? Sınav şuuruna ereceğiz. Kalbimiz kıpır kıpır atacak böyle. O zaman göreceksiniz ki her şeyinizle değişeceksiniz. Her şeyinizle. Şeklinizle, şimalinizle, kalbinizle, itikadınızla, her şeyinizle değişeceksiniz. Çünkü bunu ne olarak göreceksiniz? Ya ölüm ya kalım olarak göreceksiniz. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini böyle görmek lazım. Onun için öyle gördüğünüz zaman yani artık umurunuzda olmaz. Bir işe gireceksiniz. O işte Güzel imkanlar var ama kadın erkek karışık çalışıyor. Adam 10 milyar maaş verse dersin ki ya yok mümkün değil kardeşim burada çalışamam. Değil mi? Niye çünkü? Senin için ölüm kolun mesela çok dikkatli olman lazım. Takva ne dedik? Dikenli yolda paçaları sıyırarak yürümek dedik. Değil mi? Bir takvanın tarifini yaparken. O dikenli yola girdiğin zaman piknikte hele üzerinde yeni bir şey diktiysen gömlek, elbise. Değil mi? Takılmasın diye nasıl davranıyorsun? sanki ağır çekimde kolunu, kafanı, omzunu şey yapıyorsun. İşte dünya hayatı böyle arkadaşlar. Dünya hayatı böyle. Evet, ikinci hadis. Ya üç e, bu bap'taki diğer hadise geçelim. Kuteybe İbn Said. Hadisena Leys. Kimdi bu Leys? Leys bin Saad. mı Çok büyük bir alim. İmam Malik'ten bile büyük diyorlar buna. Balcıymış. Bal ticareti yapıyormuş. Çok para kazanan bir alim. Baltıcalı'nın, kazandığı paraların bir kısmını imam Malik'e gönderiyor. Böyle birisi. An-ukayl an-ez-Zuhri Muhammed bin i Şehab Kal-akberen-ubeydullah ibn-i Abdillah ibn-i Utbe An-ebi Hurayra Kal-lemme tufye s�í <gülüyor> <sway Morris> Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde Vestuklife Ebu Bekir Halife olarak Ebu Bekir tayin edildiğinde Biliyorsunuz Ebu Bekir Rebeat ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatta bunun işaretlerini veriyor. Değil mi? Aleyhissalatü vesselam yerini Ebu Bekir'i bırakıyor. Ayşe Allah an ne diyor gelip babama diyor imamlığa geçirme. Niye? Babam diyor nedir? Yumuşaktır. Kur'an okurken bile ne yapar? Ağlar. Ağlar. Ağlar. Değil mi? Bir de Ayşe Radyallahu Anh'a diyorlar ki fıkı şundan dolayı da diyor ki insanlar da teşavvum eder. Ne demek teşavvum? Yani peygamberin öldüğünü düşünün. Dünyadan ayrılmış. İnsanlarda bir hüzün var. Onun yerinde bir insan görüyorlar. İster istemez insanlar da ona karşı ne olacak bir? Yani bir kabulsüzlük olabilecek değil mi? Bunu da istemiyor Ayşe Radyallahu Anh. Ama peygamber aleyhisselatü vesselam hayatında sürekli Ebubekir'e işaret ediyor. Kadın gelmiş hadis bu halde soruyor soruyor soruyor. Diyor ki Bunu sorarsın. Bu olayı sorarsın diyor. Cevap vermiyor Aleyhisselam. Peki diyor yani geldiğimde sorarsam seni bulamazsan Ebu e sorarsın diyor Aleyhisselam. Vesselam. Vefat ediyor. Hatırlarsanız Emel İbn-i direkt kalkıyor, kalk, konuşuyor değil mi Ebu e? Kaldırıyor, konuşturuyor Ebu Bekir Radıyallahu Anh'u. Yani işaretler var. Aleyhisselam kendinden sonra ne yapmış? Ebu Bekir'i bırakmış. Sahabede bununla alakalı icma ediyor ve Ebu Radıyallahu Anh'u'yu Halife olarak getiriyorlar ve kafara men kafara mineral Arap. Tabi Abu Bekir'in hilafetiyle birlikte başlıyorlar Bedeviler, uzak diyarlarda yaşayan Müslüman olmuş kimseler dinden ayrılmaya. Bir kısmı var ki mürted oluyor. İrtidad ediyorlar, ayrılıyor. Kabul etmiyorlar diyor, biz diyor mürtediz. Tekrardan putlara tapmaya, ağaçlara tapmaya, ee, değil mi? Kabirlere tapmaya başlıyorlar. Bir kısmı var, yalancı peygamberlere iman ediyorlar. Yalancı peygamberlere iman ediyorlar. Musa İmetür Kezabı biliyorsunuz, El Esvet El -ane Anesi biliyorsunuz, değil mi? Ondan sonra, hatta bu El El Anesi bir kadınla evleniyor. Kadının ismi Sucah. diye bir kadın. E, bu kadına mehir olarak bu adam, yalancı peygamber ta, mehir olarak bağlılarından sabah namazını düşürüyor. Diyor ki artık sabah namazı farz değil. Yine, bakın bidat ehl, e, dalalet ehli dalalet ehli her çağda var. Her çağda var. Ağır gelince Allah'ın ve Resulü'nün emirleri başlıyorlar oynamaya. Yani, mehir olarak kadına verdiği şey ne? Sabah namazının düşmesi fazlıyız artık. Yani, ne zaman gerçekleşiyor bunlar? Peygamber Aleyhisselatü'nün hemen vefatından sonra. Hazreti Ebu Bekir, üçüncü topluluk ise diyorlar ki biz zekat vermeyiz. Zekat. Niye vermezsiniz? Allah sağlık diyorlar. Bunların ikisi tevil var bunlarda, Bunların ikisi biraz daha hafif. Ama sahabeler hiçbirini ayırmıyor. Hepsine birden ordularını yapıyorlar Gönderiyorlar. Tabii, ilim ilmehli iktiraf etmiş. Bu zekatı vermeyenler kafir oldular mı? Mürted oldular mı? Olmadılar mı? Ama sahabe savaşta bunlarla şey yapmıyor. Ya vereceksin ya savaşırız, zorla alırız. Bu çok önemli. Ebubekir radıyallahu anh'ın mevkifi konumu çok önemli. Yani Ebubekir radıyallahu anh'ın o dönemdeki o konumu olmasaydı bu din ne hallere giderdi belki. Değil mi? Orduyu gönderiyor. Usami 18 yaşında ordu. Peygamber yola çıkarmış. Peygamberin vefat haberi geliyor. Ordu geri dönsün mü, devam etsin mi? Daha Medine'de ordu falan yok. Bütün ordu yolda gidiyor. Ebubekir radıyallahu anh Ne yapıyor? Devam etsin diyor Şimdi İslam düşmanları bakıyorlar, diyorlar ki ya bu adam eğer Peygamberin ölümüne rağmen bu orduyu yola çıkarıyorsa bu ordunun iki misli de nerede vardır? Medine'de vardır. Diyerek korkuyorlar. Yani başkası olsa der ki ya Peygamber zaten vefat etti. İçeride karışıklıklar başladı. Oradan buradan insanlar itiraz etmeye başladılar. Biz bu orduyu çıkarmayalım, kalemize çekilelim. Burada İslam'ı savunalım dese Bitti. Yani bugün arkadaşlar Avrupa'da, Amerika'da üniversiteler inanın Ebu Bekir radıyallahu anh'ın siyasetini, Ömer radıyallahu anh siyasetini okuyorlar. Yani peygamberin dizinin dibinde yetişip devlet yönetimini öğrenmiş bu adamların tamam mı? Nasıl devlet yönettiklerini okuyorlar. Yani Allah-u Teala'nın vermiş ol Dedik ya Allah'tan korkun, Allah size öğretecek. Tabi Ebu Bekir radıyallahu anh hepsiyle savaşıyor. Bu savaştığı kişilerden bir, bir grupta kim? Zekatı? Vermeyenler. Hazreti Ömer geliyor. Hazreti Ömer ki sert bir adam. Aslında ona gelecek sertliği. Ama ayetler gelince, hadisler gelince ondan yumuşağını bulamazsınız. Tak kesilir. Hatta rivayetler var. Bir gün cariye önünde geçerken elinden şeyi düşürüyor. Su testisini düşürüyor Ömer'in. Ömer tam çakacak bir tane. Vel afine anin nas diyor kadın. Onlar diyor. insanlara ne yaparlar? Affedin. Affedin. Affedin diyor. Tabi alimin hoşuma gitti diyor ki. Diyor, dese ki diyor. Muhsinin. Allah muhsinleri sever. Ömer diyor onu ne yapardı? Azat ederdi. Az sonra ayet gelecek şimdi konuyla alakalı. Bir tane bedevi adam da aynı sertliği yapmış, kabalı yapmış. Tam çakacak. Bir tanesi ayet okuyor. Affa, ve'mur Affı tercih et. Tak, Ömer duruyor. Anh. Ömer tabi radıyallahu anh diyor ki Ebu Bekir'e.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 La ilahe illallah deyip ve Muhammed Resulullah deyip buna şahitlik edene dek savaşmakla emir olundum. Yani savaşmak için elindeki neden bu olsun. Bu adamlar La ilahe illallah diyorlar. Nasıl bunlara savaşırsın diyor. Tabi hadisin devamında hemen Ömer söylüyor hadisi. Peygamberimiz diyor ki Kim La ilahe illallah derse Fakat asame minni diyor ki peygamberimiz korumuş olur. Neyi? Mâ Ma malını ve nefsehu. Neyini? Canını. Bak sahabe var ya, konuşurken öyle ince kelimelerle konuşuyorlar ki birbirlerine verdiği cevapları da böyle anlamak çok acayip yani. Acayip şey adamlar, ince fehimli adamlar, düşünceli adamlar. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlarla ben la ilahe illallah deyinceye dek onlarla savaşmakla emri La ilahe illallah derse insanlar, Ne yapmışlardır? Malını ve nefsini, canını yaparlar? Ne benden korurlar. İlla bir hakkı ve hesabu ala Allah. Hak ederlerse, nefis ve canına dana bulabilir, dokunulabilir. Hak ederlerse. Nefsin ve malın dokunulduğu ne var? Bazı hususlar var. Yani hadisten şunu anlıyoruz. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar la ilahe illallah derlerse benden mallarını ve canlarını ne yaparlar? Korurlar ama bunun hakkı var. Bunun hakkını yerine getirmezlerse bu mal ve cana da ne yapılır? Dokunulur. Cana, canın hakkı nedir? Namazdır. Namazdır. Değil mi? Yani malın hakkı nedir? zekattır. Şimdi Ebu Bekir bundan istillal edecek Ömer'e. Bakın şimdi. Tabi bir rivayette bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. La ilahe illallah deyinceye Muhammedun Resulullah deyinceye namaz kılıncaya ve zekat verinceye bu rivayette daha iyi anlaşılıyor. Malın mala dokunmamızı mala, mala ne zaman dokunuruz? Zekat vermezse. Cana ne zaman dokudunuz? Namaz. Namazı kılmazsa. Yani malın ve canın la ilahe illallah dese bile dokunulacağı yerler var. Dokunulmaya hak edilecek yerler var. Nedir o da? Namaz ve zekat. Şimdi Ömer neyle delil getirdi? Ömer dedi ki, radıyallahu anh Hazreti e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah deyinceye dek insanlarla savaşmakla olundum diyor. Bunu derlerse, mallarını ve kanlarını koruyacaklarını söylüyor. Sen nasıl olur da zekat vermeyenlerin malına Canına dokunursun. Hazreti Ömer'e bakın. Ne diyor? Ebu Vakir. Allah <gülüyor> ile ukatilenne men ferraka beynes salati ve zekâ. Fıkhı görüyor musunuz? Diyor ki namaz ile zekatı ayıranlarınla ben ne yapacağım? Savaş. Savaşacağım. Şimdi Hazreti Ömer'e şunu söylüyor. Namaz kılmayanla ne yaparsın? Bir köye gittin köy ezanı terk etti. Bir köye gittin namazı terk etti. Ne yaparsın? savaşırsın değil mi? Meğer ki onlar la ilahe illallah dese bile onların la ilahe illallah demeleri onların canını korur mu? Korumaz. Korumaz. Ebekir diyor ki, işte zekat da böyle. Zekatlan diyor. Nasıl namazla zekatı bir bir bir topluluk iman ettiğini söyleyen bir topluluk nasıl ayırabilir ki? Allah'a yemin olsun ki ben namaz ile zekatı birbirinden ayıranlara ne yaparım? Savaşırım. Nasıl ki sen Ömer olarak namaz kılmayanla, ezanı terk edenle Savaşmayı kabul ediyorsun. ve ki la ilahe illallah deseler bile zekatı da ayırmaman lazım. Çünkü hadiste senin okuduğun az önceki okuduğun hadiste ne var? Malda neyin hakkı olarak gösteriliyor? Zekatın hakkı olarak. insanların malına hangi haklan dokunulabilir? Zekat Vermez. vermezse gidilir, alınır. Savaş edilir. Ondan sonra diyor ki Ömer, Bekir, Fe zekat hakkul mal Çünkü diyor zekat neyin hakkıdır? Malın hakkıdır. Yani ne yapılabilir? Velev ki insanlar la ilahe illallah dese bile hak olarak mallarına ve canlarına ne yapılabilir? Dokunulabilir. Vellahi lehu mena'uni ikalen diyor ki Allah'a yemin olsun ki peygamber döneminde o develeri bağlamak için hayvanları biliyorsunuz hayvanlardan zeket alınıyor değil mi? Hayvanlardan, koyunlardan, ineklerden, develerden zeket alınıyor. Diyelim ki Adama 10 tane koyun şeyi düştü, zekatı düştü. Gittik aldık. O hayvan ne yapıyor? O e, zekatı e, o 10 tane koyunu nasıl veriyor adam? Birbirine bağlayarak veriyor. İpiyle veriyor. Halatıyla veriyor. İşte ne diyorsa ona, onunla veriyor. O da ne oluyor? Beytülmal'in malı oluyor. O ip. Diyor ki Ebu Bekir, O diyor Peygamber'e o dönemde hayvanlarını bağlayıp verdikleri o şey var ya ip. İkal. Yular. O verdikleri yuları diyor. Bugün diyor hayvanları verseler, oyuları vermeseler, yine diyor onlarla ne yaparım ben? Savaşırım. Yine onlarla ne yaparım? Savaşırım. Bir rivayette enak küçük koyun. Diyor, yani her şeyi verseler, onu vermeseler yine savaşırım. Sonuna kadar savaşırım diyor. Ömer ne diyor? Bakın Ömer'in sözüne. Vallahi ma huve illa en ra'aytullaha kad şerâ sadra Ebi Bekir. Bu konuşmadan sonra baktım ki diyor Allah Ebubekir'in sadrınına yapmış, açmış. Yani görüş Ebubekir'in görüşü. Doğru görüş Ebubekir'in görüşü. Biliktal fa araftu ennehu'l hak. Bildim ki diyor hak olan nedir? Ebubekir'in bu görüşüdür. Gal i̇bnül <gülüyor> Abdullah an'l-Leys en akal asah. Buradaki ikal kelimesi Buhari burada açıklama getiriyor. İkal kelimesi diyor, bazı rivayetlerde ana diye de geçer. Bunları küçük koyun olduğunu söyledik bunun. Yani bunu dahi vermeseler, verseler büyük başları paylarına vermesi gerekenlerden bir tanesi bu olsa bundan imtina etseler bunun için dahi Ebu Bekir diyor ki ben savaşırım diyor. Ebu Bekir de diyor ki hakkını yaptım Ebubekir'in Bekir'in gördüm. Anladık mı arkadaşlar? Hazreti Ebu Bekir'in fıkhını burada. Kim diyor namazla zekete ayırırsa savaşırım onunla diyor. Burada Ömer'e de diyor ki yani sen de namazdan zekatını yapma, ayırma. Evet diğer hadise geçelim. Haddesana İsmail, bu İsmail İbni Ebi Uveys, Haddesani İbni Veheb, İbni Veheb Abdullah, Abdullah ibn Veheb, An Yunus, Yunus ibn Yazid, An İbni Şihab, Haddesani Ubeydullah ibn Abdullah ibn Utbe, Anne Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma قال. Abdullah ibn Abbas, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde kaç yaşındaydı arkadaşlar biliyor musunuz? Diyor ki ilim ehli 13 yaşının altındaydı. Yani kaç yaşındasın Muhammed? 14. Senden bile küçük de Abdülhamir Yaklaşık olarak 14-15 yaşındayken Hazreti Ömer'in Şura Meclisi'ndeydi. Yaşı büyük. Bedir'e katılmış. Uhut'a katılmış sahabeler. Diyorlardı ya bu küçük çocuğun ne işi var burada? Bizim çocuklarımız da gelsin. Hazreti Ömer ne yaptı? Onları sınav yaptı değil mi? Dedi, şu İzaca-ı Nasrullahi vel Feth suresinin tefsirini dedi yapın bana. Hepsi kaldı var. O 15 yaşını daha doldurmamış İbn Abbas diyor ki, bu ayetlerde Allah Peygamberine ölümünü haber veriyor. İşte bu İbn Abbas bize diyor ki Kadime Uyayna İbn Husun, İbn Huzeyfe İbn Bedir. Bu Uyayna sahabeden, Uyayna İbn Husun radiyallahu anh Sahabenin bedevilerinden uzak diyarlarda, çölde, kaba. Allah Resulü Aleyhisselam diyor. Kim diyor, deve güderse ne olur? Kaba olur, sert olur. Çöl iklimi. Develer. Değil mi? Adamı sert yapıyor. Bu da radiyallahu anh sert, kaba. Diyorlar ki, müşriklik döneminde daha çok sertti. Gülize vardı, şeritlik vardı, sertlik vardı. Hatta Tuleyha denilen bir Yalancı peygamber çıkıyor. Peygamberden sonra Aleyhisselam'dan sonra dendiğine göre ona iman ediyor. Riddet ediyor. Ebubekir çağırıyor, tövbe ettiriyor. Diyor ki etmezsen öldürürüm seni. Tövbe ediyor. Allah'ımdolsun. Bu Oya yine İbn Husen yeni yani kardeşinin oğluna geliyor. Kim bu kardeşinin oğlu? El Hurr Kays. El Hurr İbnu Kays Hz. Ömer'in şura meclisinden Abu Ömer radıyallahu an yani nasılmış biliyor musunuz? Bu Şura Meclisi'ni sürekli yanında bulundurmuş. Medine'den dışarı çıkmalar yasak. Yani şey var. Seyahat engelleri var bunların. Alimler diyorlar ki Osman bin Affan radıyallahu an geldikten sonra bunlara diyor ki tamam artık yani. İsterseniz gitmek istiyorsanız başka yerlere gidin. Diyorlar bu vesileyle bunların çünkü Düşünün siz. Yani ilim heyeti... Aleykümselam. Bari aleyküm, barakatun. Aleyküm, aleyküm, aleyküm, aleyküm. e, i̇lim Medine'de. İlim Medine'de toplanmış. Hazreti Ömer'in yanında. Ömer bir mesele olduğu zaman radiallahu anhu. Ne yapıyor? Bunları topluyor. Yani bugün bazıları hatta derler. Bugünün öyle meseleleri var ki çoluk çocuk bunlarla ilgili konuşmaktan kendini geri koymuyor, geri almıyor. Bir mesele oluyor, oluyor. caiz değil. Diyor ki bu meseleler öyle büyük meseleler ki Hz. Ömer zamanında olsa ne yapardı? O Şura'yı toplardı. Caiz. Yap. Bombala. Patlat. Öldür. Değil mi? Yani Hz. Ömer zamanında olsa diyor, Bedir ashabını toplardı, onlara istişare ederdi. Yani Hz. Ömer bu ya. İşte bu Şura meclisinden bir tanesi de Elhur i̇bn Kays, İbn-i Husun. Amcasının oğlu, yeğeni yani O yine o bedevi olan geliyor. Diyor ki tabi Abla ne Abbas şeyi anlatıyor bize وَكَانَ الْقُرَّاُ أَصْحَابَ meclisi عَمَرَ وَمُشَاوَرَتَهُ كُهُولًا كَانُ اَوْ شُبَّانًا Diyor Ömer'in meclisinde yaşlılar vardı, gençler vardı. Bunların hepsi kurraydı. Hafız adamlar. Ondan sonra bu yayın ne diyor ki kardeşinin oğluna, yayın ne? يَبْنَ اَخِي هَلَّكَ هل وَجْهُنْ اِنْدِ هَذَا لَم۪يرٌ Konuşmada bile kabalık var diyor İbdi Diyor ki kardeşinin oğluna. Bu diyor emir. Mü müminlerin emiri demesi lazım değil mi o zaman? Müminlerin emiri. Bu diyor emirin, bu yöneticinin yanında diyor bana diyor aracı olabilir misin? Baş başa bir ondan konuşayım. Ömer bin Hattab'ın bekçileri yokmuş, kapıcıları yokmuş. Ömer i̇bn Hattab çok sade vatandaş. Tabi ondan önce fitne de yok. Değil mi? Başında kapısında hacip yok. Bekçi yok, kapıcı yok. Başa baş kalmak istiyor bu sahabe, o yayına. Hal lek yaçhun inda hazal emir fetestezen ali ona diyor izin iste ondan baş başa kalayım bir görüşeyim. Kala se estezen lek tamam diyor senin için izin isteyeceğim. Kal ibn Abbas fastezena li Uyeyna ibn Abbas anlatıyor diyor ki izin istedi gitti Ömer'e bu şura meclisindeki Hur İbn Kays. Felma dakhala Uyeyna ibn anh, diyor girdiği zaman dedi ki diyor Yabnal Ey هالطابو نولو sertlik var نزاجنا <gülüyor> mizacında vallahi ma ال vallahi ma تعطين الجزلة الله يميني olsun بدي بس إيه؟ لا تعمي أصلاً والله ما تعطين الجزلة الله يميني أوصي بدي بس إيه؟ لا تعمي أصلاً والله ما تعطين الجزلة الله يميني أوصي بدي بس Yani Ömer'in sinirlenmesi vay o sinirlendiği adamın haline. Hatta hemme bi en yakabihi değil mi Ömer radiyallahu anh peygamberin yanında birisi tabir caizse falso yapsın izin ver kafasına vurayım diyor Ömer. Direk radiyallahu an diyor ki İbn Abbas tam diyor vuracaktı bu adama çakacak bir tane fekalel hur o adamın kardeşinin oğlu Müşavere dediğimiz Şura Meclisindeki o sahabe ya emir el-müminin bak nasıl sesleniyor? ilim sahibi değil mi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i hadis enzilun nase menazilehum İnsanları ne yapın makamlarına göre menzillerine göre yerlerine göre oturtun yani belediye başkanıyla konuşurken manavla konuşurken ayrı konuş yani bu değil mi bunun Allah Resulü bile buna işaret ediyor insanları enzilun nase menazilehum onların bulundukları merhale, müsteva konuma göre değer verin onlara değil mi? Yani sen mesela manava gitsen beyefendi sayın hazretleri desen adam der ne oluyor kardeşim ya <gülüyor> değil mi yani? belediye başkanına diye konuşsan direkt daha gitmişsin e, sen kimsin ya? sen zaten diye konuşsan ne olur? hor diyor ki ya emir el ey müminlerin emiri Allah Teala kâlenin linebihi Allah Teala peygamberine ne buyurdu biliyor musun diyor. Khuzil affah Affı tercih et. Affı al. Ve'mur bil urhi Maruf olanı emret. Ve a'rid anel cahilin. Cahillerden yüz çevir. Ve inne hada minel cahilin. Diyor ki bu cahillerden. Bu cahil. Allah diyor peygamberine bunu söylemiş. Fe vallahi Bakın ne diyor İbn Abbas. Fe vallahi Mâ câvezehâ Âmâr heynetelâhe aleyh Ömer diyor bu ayeti durunca durdu ve kâne vakkâfen indekitâbillah diyor ki İbn Abbas ve kâne vakkâfen indekitâbillah Allah'ın kitabında ayetlerinde dururdu trenlerdi yani şimdi adama sinirlenmiş öfkelenmiş adama sureyi başından sonuna okuyorsun hadisleri getiriyorsun nasihat ediyorsun yok adam hala zıplıyor hopluyor niye iman Ama sahabeler nasıl? direkt Allah'ın izniyle ne yapıyorlar? Ayetlerde duruyorlar. Bugün bu babı bitireceğiz. Son iki hadis. Haddesena Abdullah i̇bn Muslime, An Malik, An Hisam İbn-i An Fatıma Binti'l Munzir, An Esma i̇bn Ebi Bekir, An Huma, Anhuma, Enneha Kâlet, Eteytu Aişe. Bu hadis, güneş tutulmaz. Güneş tutuluyor Aleyhisselatü Vesselam döneminde. Buna ne deniyor? Kusuf. Kusuf da deniyor. Yani Kusuf lan Kusuf aynı şey. Yani nasıl aynı şey? Ay tutulması için de söyleniyor, Güneş tutulması için de söyleniyor. Ama ili, alimler şöyle bir tefrik yapıyorlar. Böyle dil, dil olarak baktıklarında, hadislere baktıklarında diyorlar ki eğer tam tutuluyorsa ay ya da tam tutuluyorsa Güneş buna kusuf deniyor. Eğer ay tutulması yahut güneş tutulması cüz'i ise tam değilse bu tutulma geçenlerde olduğu gibi buna da deniyor ki kusuf. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde güneş tutulunca aleyhisselatü vesselam namaza duruyor. Bu hadisi İmam Bukhari sahihinde 11 yerde zikretmiş. Bu kitapta 11 yerde zikrediyor. Bazılarımız ikizeceğim size fayda olarak. Esma bint Ebi Bekir geliyor Ayşe'nin yanına. Ayşe'de odası cami cemaatine yakın olan en yakın olan oda. O da odasından neye durmuş? Namaza durmuş kadıncağız. İbadet ehli kadınlar. Değil mi? Ayşe ta hina şemsu ve nasu kıyamun ve hiye kaimetun tusalli. Diyor ki geldim baktım ki cemaat sahabeler namazda Ayşe de nerede? Namazda. Ayşe radıyallahu anh'a o da namazda. فَقُلْتُ مَا Nas Esma Ayşe ile konuşuyor. Diyor ki مَا <gülüyor> لِلنَّاسِ İnsanların neyi var? Ne namazı bu? اَشَارَتْ بِيَدِّهَا نَحْوَ السَّمَاءِ Ayşe radıyallahu anh'a namazda ne yapıyor? Eli işaret ediyor. Nereye işaret ediyor? Şöyle. diyor ki namazda namazda Anlamlı olarak, bir anlam ifade eden işaret yapmak Namazdasın Gece namazda kalkmışsın, ilk rekatdasın adetindir yarım saat ilk rekatta duruyorsun maşallah Ondan sonra, o arada O arada Diyelim ki Telefonun çaldı Şeyh Velid, alarma kurmuşsun Bangır bangır bağırıyor telefon Hanım da kalkmış, çocuklar uyanacak diye Telefon nerede diyor, senden de namazını bölmek istemiyorsun Elinle çekmece işaret ettin namazın bozulur mu bozulmaz namazın bozulmaz Tamam Ayşe Allah anha namazdayken göğü işaret diyor. Fekal subhanallah ve diyor ki subhanallah Uyarıyor esmayı subhanallah Fakultu ayet. Esma diyor ki yani bu Allah'ın ayetleri yani bir ayet mi Esma hala konuşuyor namazda radiyallahu anha. Âişe قَالَتْ بِلْرَأْسِيَا اَنَّعْمُ ki evet yani namazda bu işaretler caiz arkadaşlar. Ama yani bu oyuncak olarak her seferinde değil yani. Diyelim ki böyle bir durum oldu. Tamam mı? Yani konuşmak durumundasın. Konuşmak zorundasın. Bazen öyle oluyor. Değil mi? Yani telefon gelmiş olabilir. Birisi bir şey soruyor. Anahtarı bıraktı mı? Sen ne yapabilirsin? Fakih sen Allah senin dinde dininde fakih kıldıysa namazını bozmazsın. Bazılar hemen selam veriyor. Aslında selam vermesi de gerekiyor. Namazdan çıkıyor diyor, evet diyor. anahtarı bıraktım verdim. Gerek yok. Anahtarı bıraktın mı? Bıraktım, tamam. Evet. Kafanız Allah yani. Bir beys yok. Evet. قال الدرس: نعم. فلما انصرف رسول sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince, bu güneş tutulmasından dolayı kıldığı namaz bitirince rivayetler diyor ki güneş tutulması bitti. İki var namazda. İki şey var. Yani i̇ki kere rükü yapıyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve rivayetlerde geliyor Aleyhisselatü Vesselam. Namazdayken ileri gidiyor, geri geliyor. İleri gidiyor, geri geliyor. Sahabeler namazdan sonra soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü diyorlar. Ne oldu? Niye sen ileri gittin? Diyor ki cenneti gördüm. Az sonra gelecek zaten rivayet. Bu zamana kadar görmediğim şeyler diyor gördüm. Allah bana gösterdi. Diyor şurada, şu konumunda, şu imamlıktayken. Cennetten diyor yaklaştığım... Bir salkın ne alacaktım? Üzüm. Hadis Buhari'de. Şahit diyor alsaydım onu kıyamete kadar onu ne yapacaktınız? Yiyecektiniz. Yani bir salkın üzüm arkadaşlar. Diyor niye geri geri kaçtın? Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ateşi gördüm Cehennemin ateşini görüyor. O ateş şu günlerde ve ileriki gelecek olan günlerde bizim de fokurdamasının sonucu olarak hissedeceğimiz o, o sıcaklar. hadiste öyle diyor. İnne şiddetel har. Ne diyor aleyh siddetsel hadiste? Min feyhi cehennem. Şiddetil har. Hararetin, havanın sıcaklığı, o aşırı sıcaklığı nedir? Cehennemin fokurdamasındandır. Bilin yani o sıcaklıklar oradan geliyor. Soğuk da öyle. İki tane nefesi vardır diyor. Şeyin cehennemin. Bir yazın böyle. Sıcakta bir de kışın soğukta. Yani onu hissedin arkadaşlar. O sıcaklarda bunu aldığınız zaman, o arabaya bindiğiniz zaman. Nefes almayı... zorunda kazanma bilin ki o bir yerler o esinti nereden geliyor? Sanayiden değil, cehennemden geliyor arkadaşlar. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ateşi görüyor namazda. Ateşi görüyor. İmam Buhari Allah rahmet eylesin. Bu hadisle alakalı bakın nasıl bir başlık atmış başka bir yerde. Ba'bu men salla ve quddamehu tanuran. Tannurun ev nârun ev şey'un mimma yu'bedu fe erade bihillah. Diyor ki, namaz kılanın önünde, namaz kılanın önünde, tandır, tandır, odun, ateş varsa, yahut Allah'a dışında ibadet olunan bir şey varsa, bir namaz kılan kimsenin önünde. Ve kimse bu, bu kişi de namazıyla Allah'ı kastediyorsa bununla ilgili bab diyor. Yani bazen soru oluyor hocam namaz kılarken önümüzde elektrikli soba yakıyoruz. Ona karşı namaz kılınır mı? Buhari bu hadisen istinbat ediyor kılınır. Çünkü peygamberin karşısında ne vardı? Ateş vardı. Görüyor musunuz fıkı? Evet. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ma min şey'in lem urehu illa wa kad hatta cennet Diyor, bu zamana kadar görmemiş olduğum birçok şeyi burada gördüm. Cennet ve cehennemi de gördüm. Ve uhiye ileyye ennekum tuftanun fi'l kubur qriban min fitneti'd deccal. Diyor ki Aleyhisselam, sizler kabirlerinizde ne olacaksınız? Fitneye maruz kalacaksınız. Kabir fitnesi ''Kabir fitnesi min fitneti azabil kabir.'' ''Ve min fitnetin nar, ve min azabin kar, e min azabin nar.'' Aleyhisselatü Vesselam sürekli ne yapıyor? Namazda ne diyor? Sığınıyor. ''Allah men ya'zubeke min azabin nar, <gülüyor> ve min azabil kabir, ve min fitnetil mesihed deccal, ve min fitnetil mahya vel memad.'' Her selam vermeden önce bunlara sığınıyor. Bunlardan Allah'a sığınıyor. Arkadaşlar buradaki herkes toprağın altına girdiğinde... bu fitneye, bu sınava maruz kalacak. Bunu bilin arkadaşlar. Rivayetlerde oturtacak diyor melek. Asılın diyor ki, kişi diyor kabre gömüldüğünde, insanlar onu gömüp ayrıldığında, o kimse ne yapar diyor? Ayrılanların Mevla ayakkabı sesi. seslerini evet. duyar. Yani diyorlar ki alimler, dünyadan ayrılırken, dünyadan ayrılırken İnsanın en önce kaybettiği beş duyu organından ilk ne? Göz. Ruh çıkınca hemen peşinden ne gidiyor? Göz gidiyor. Diyor ki ne yapın diyor. Gözünü ne yapın? Kapayın diyor. Yani buradaki arkadaşlar, bizler öldüğümüz zaman ruh çıkınca gözle ne yapacak? Onunla birlikte hop o göz duygusu, duyusu da girecek. Kulak duyusu ise en son gidecek olan duyulardan bir tanesi. Kabire girdik. Kabirde halaneyi duyuyoruz. Ayak seslerini duyuyoruz. Ondan sonra pff, bitti. Diyor melek gelir oturtur. Sorarlar. Nebin kim? Peygamberin kim? Ve bütün dünya, bütün insanlık arkadaşlar yeryüzüne bu üç soru için gönderiliyor. Yani. Üç sorulu bir sınavın tamam mı? E, yapıldığı bir yer, dünya, hayatı. Bu üç sorunun doğru mu, yanlış mı olduğunu insanların gösterdiği alan burası. Eğer kabirde bu üç soruya doğru cevap vermek istiyorsan kendini ne yapacaksın? Bu dünyada başarılı olarak göstermen lazım kendini. Nasıl başaracaksın? Bu soruların ne olduğunu bilmen lazım. Cevaplarının ne olduğunu bilmen lazım. Allahu Teala bu ümmetten Bu ümmetin içinden ve haleften yani sahabeden, tabiinden, ilk dönemde yaşamış bir alimden değil, son dönemlerde yaşamış bir kimseye nasip etmiş ki bu kadar önemli meselede mustakil bir kitap yazmış. Üç esas. Kimin kitabı üç esas? <Gülüyor> Muhammed İbn Abdullah. Yani çok büyük bir fazilet arkadaşlar. Allah-u Teala'nın bu alime bahşetmiş olduğu bu faziyet var ya Belki de Allah-u Teala'yı hakkıyla tazim edip, hakkıyla tevhidi insanlara öğrettiği için Bu gayede çalıştığı için Allah-u Teala ne yapmış ona bakın Ve اللّٰهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ Çünkü kimler gelmiş kimler geçmiş ümmetten Bununla alakalı Üç esasla alakalı bu üç soruyla alakalı Müfret, Mustakil, Özlü Tek başına ayrıntılı olarak yazılmış bir kitap yok Kime nasip oluyor bu? Muhammed İbn-i abdul Allah ona bahşetmiş. Hasketmiş. Çok önemli bir kitap arkadaşlar. Rabbin kim? Ve ilahe illallah'ı tanıyorsun, biliyorsun. Ne için geldin? Dinin ne? Peygamberin kim? Tabi bu sorular kimlere sorulacak? Kafirlere sorulmayacak. Müslümanlara, münafıklara sorulacak. Kafirlere soruyor, direkt. Münafığın da işi çok kötü arkadaşlar. Rivadelerde geliyor. Balyozdan, demir balyozdan bir vurulacak. Daha vurulsa diyor, daha. Tuz buz olur. Daha tuz buz olur. Aleyhisselam böyle diyor. Buradaki rivayette diyor ki Aleyhisselam, deccalın fitnesine yakın bir fitneyle kabir azabına maruz kalacaksınız. Yani Deccal fitnesi çok büyük bir fitne arkadaşlar. Her peygamber rivayette geldiği üzere kalmini topluluğunu ne yaptı? Bu fitneden tahzir ettiriyor. Ben sizleri en çok tahzir eden peygamberim diyor Aleyhisselam. Kabir fitnesi de buna yakın bir fitne. Fe emmel mu'minu muslimu La edri eyye zalike galet esma Ravi diyor ki Hişam da olabilir Fatıma binti Munzir de olur Müslüman ya da mümin Ravi Dini bize nakledecek ya o kadar hırslı ki O kadar hassas davranıyor ki Şu an hatırlamıyorum diyor Esma binti Ebu Bekir Ebu Bekir'in kızı Esma Mümin mi dedi Müslüm mi dedi yani Müslüman mı dedi mü mümin mi yani Kabirde o soruya maruz kalacak kişiyi anlatırken Kullananlar o ifade Müslüman mı, mümin mi ifadesinden birisini kullandı diyor. Bakın dini aktarmadaki hassasiyete bakın. Ya, ikisi de aynı şey zaten diyerek aktarabilir. hafız o kadar güçlü. Hafızanın onları yanılttığı tarafta da ne yapıyor? Diyor ki Esma bunu da demiş olabilir, bunu da demiş olabilir. Mümin ya da Müslüman diyecek ki kabirdeki fitnede Muhammedun ca'ena bil beyinati fe ecebnahu sorulan soruya diyecek ki Ne Fitne, kabir fitnesinde, mümin olan Müslüman olan kimse Muhammed bize beyinat, apaçık delilleri getirdi. Bizler de ona ne yaptık? İcabet ettik diyecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Buhari bu ifadeden dolayı, hadisteki bu ifadeden dolayı bu güneş namazıyla, güneş tutulmasıyla alakalı olan namazla ilgili bu hadisi nereye koyuyor? Kitabul ül koyuyor. Çünkü kabirdeki mümin ne diyecek? Kabirdeki Müslüman ne diyecek? Bize apaçık delillerle geldi. Biz de ona ne yaptık? İcabet ettik. Fe ecebnâhu ve âmennâ ve iman ettik. Fe mümin olan kimseye, buradan müjde. Müslüman olan kimseye, buradan müjde. Resulullah'ın diliyle. O melekler ona diyecek ki Nem han, Nem sâlihan. Sağlıklı bir şekilde, salih bir şekilde. Kedersiz bir şekilde uyu. Bir rivayette denecek ki Neum nevme te'aruz. Damadın uyduğu gibi uyu. İzzetli bir şekilde uyuyor. Diyorlar ki damat geline gittiği o günde çok izzetlidir böyle. Afralıdır, tafralıdır, güçlüdür, kuvvetlidir. Orada öyle uyuyor. Bir rivayette diyor ki cennete gidecek olan, cennette gidecek yer, yer ne yapılır ona? Gösterilir. Gözünün gördüğü kadar yeri görür bu şekilde. la <gülüyor> edri, <gülüyor> <gülüyor> Münafık hissedecek ki. Murtab ya yani münafik Ravi diyor ki esma münafık da demiş olabilir. Murtab şüphe içinde olan da demiş olabilir. Yani iman yakin gerektiriyor arkadaşlar. Yakin. Bu da diyecek ki la edri. Bilmiyorum. Semîtun nâse yekûlûne şey'en fekulduhu. İnsanlar bir şeyler derken duydum ama ben de onların söylediği gibi söyledim. Bilmiyorum. Allah muhafaza. Bugün birçok insanın la ilahe illallah söylediği gibi. Diyorsun ki la ilahe illallah'ın manası ney Daha şartlarına falan geçmedik arkadaşlar. La ilah illallah'ın manası neyin? Diyor ki bilmiyorum. Bildiğiniz zanneden de diyor ki Allah'tan başka ne yoktur? Yaratıcı yoktur. Ne vahim bir durum arkadaşlar. Hali bu şekilde olan insanların kabirdeki iş yaş. Kabirdeki iş yaş. Ezan kaç dakika kaldı? Evet. Son hadisi alalım. Bu babı bitirmek istiyoruz. Haddesana İsmail İbn Ebi Uveys Haddesana Malik An Ebi Zinad An Ebi Hurayra An El Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam Diyor ki Sizleri bıraktığım zaman Sizlere bir şey söylemediğim zaman Sizlere bir şey beyan etmediğim zaman Beni halime bırakın Yani soru sormayın Tabi bu hadisin şeyi var arkadaşlar ee, Başı var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ey insanlar hutbe veriyor insanlara. Hutbeye çıkıyor. Ey insanlar! Allah Teala diyor sizlere farzı hac kıldı. Hacca gidin." Hac. Ben ne dedim? Hac. farz kıldı. Hacca gidin." Fakale racunun bir tane adam diyor ki: "Her sene beyalanır." Her sene mi? Diyor ki Hz. Aleyhisselam: "Şayet evet deseydim her sene fazla olacaktı." Diyor ki Beni diyor bırakın. Yani sizi bıraktığım zaman beni bırakın. Yani din sizi bırakıyorsa o konuda din sükut ettiyse bir şey konuşmadıysa siz yapmayın? Onu kurcalamayın. Bazıları var bu, bu işi gücü kurcalamak. Selef nef diyor. İşte felsefe, kelam bunlar da böyle bir şey arkadaşlar. Onun için dalale düştüler. Sapıklığa düştüler. Sahabeler diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soru sormamız yasaklanmıştı. Soru sormamız yasaklanmıştı. çölden bir adamın gelip soru sorması çok hoşumuza giderdi. Bazı ilim ehli topluyor, sahabenin peygambere sorduğu sorular onu geçmiyor, on küsür tane. Adamlara bakın ya. Ne söyleniyorsa yapıyorlar, ne söylenmese su. Bizde ne var? Ama öyle olsa böyle olur, şöyle olur mu? Ben bunu yaptım ama günah mı girdim? Sahabelerde böyle bir şey yok arkadaşlar. Yasaklamış mı? Bitti. Emretmiş mi? Yapıyor. Neuvas i̇bn Sem'an var, sahabeden Neuvas i̇bn Sem'an. Medine'ye gelip peygamberin yanında bir sene kalmış. Bir sene. Diyor ki arkadaşlarımın hepsi gitti. Hadis Müslim'de. Arkadaşlarımın diyor hepsi geldiler, öğrendiler, gittiler. Üç ay, beş ay, 6 ay, dokuz ay kaldılar, öğrendiler. Burası çok önemli. İyi dinleyin arkadaşlar. Nevvas diyor ki ben de diyor hicret etmek istedim. Yani Medine'den ne yapacak? Köyüne geri dönecek. Memleketine geri dönecek. Beni diyor bir sene boyunca alıkoyan bir mesele vardı diyor. Onu sormayı bekledim Resulullah'a. Sormuyor. sormuyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem soru. Bir sene bekliyor. Allah Teala diyor ki la eşya. Bazı şeyler var. Onları sormayın. İn tu tesu'kum. Son onlar size açıklanırsa eğer hoşunuza gitmez. gitmez. Hac farz diyor. Hac din. Adam çıkmış diyor ki bir kere her sene farz mı diyor? Değil mi? Biz okulda öğrenciyken hoca diyor ki işte şunu yapın diyor mesela. Ondan sonra çıkıyor bir tane çocuk diyor ki şunları da yap yapacağız mı buna dahil mi? Evet diyor o da dahil o zaman. <gülüyor> Sonra hoca ayet okuyordu. O eşya. Bazı şeyleri sormayın. Siz açıklanızsa hoşunuza gitmez. Sükût etmiş yani. Evet. Diyor ki fe innema ala Sizlerden öncekileri helak eden şey neydi? Çokça soru sormaları. Soru var, amel yok. Bugünkü gibi arkadaşlar. Herkes ayaklı bir kütüphane haline gelmiş ama amel bakıyorsun adamın amelle sıfır. Ve ala embiyahim. Peygamberlerinin emrettiklerini ne yapmak aksini yapmak ihtilaf. Bugün de öyle değil mi? Bir alim diyor ki çok hoşuma gitti. Bugün diyor ne yapın? Şöyle bir master ya da doktora tezi yapılsa çok güzel olur diyor. Ney? Peygamber Aleyhisselam'ın emredip de tam tersi yapılan şeyler. Mesela Aleyhisselam diyor ki erkeklere paçalarınızı kısaltın, kadınlara diyor ki uzatın. Şimdi çıkın sokağa bak. tam tersi değil mi? Birçok şey var arkadaşlar. Aleyhisselam emretmiş, tam tersi yapılıyor. Kabirlere doğru namaz kılmayın diyor. Gidin bakın şu şu anda camilerin çoğuna. Tam ters. Bu helak olma sebebi. Diyor ki: "Fe iza nehaytukum an şey'in fectenibu." Bir şey yasaklarsam, yasakladıysam ondan kaçının. Bitti. Kaçın. Yani elimden geldiği kadar kaçınıyorum. Yok. Kaçınmak zorundasın ve tümüyle kaçınmak zorundasın. Yasaklar da böyle, kural bu. İçki yasak ama işte günde bir dublo içiyorum yani elimden geldiği kadar. Yasaklarda şey yok arkadaşlar. Yapamıyorum yok. Diyor ki Allahü Teala, wa iza emir bir şeyin sizlere bir şey emredersem eğer emir varsa hususta, o konuda fa tu'min humashtata atu. Gücünüzün yettiğince yapın. Çünkü bir şey bir şeyi yasaklamak Yasağı yerine getirmekte ne var? Terk. Ne demek terk? Yani el çekmek. Diyor ki zina etme. El çekmek. Ama bir şeyin emredilmesi, emirleri yerine getirmekte ne var? Ortaya ne koyman lazım? Bir fiil koyman lazım. Burada ne var? İstita, güç. Ne gibi? Örnek verip ve bitiriyoruz. Diyelim ki Allah Teala bize ne emretti? Namaz kılmayı emretti. Öyle değil mi? Namazı farz namazlarda ve komulillahi kani'tin kıyam, değil mi Ömer? Namazda kıyam, ayakta durmayı emretti. Ama adam dizlerinden menüsküs ameliyat olmuş. Peygamber ne diyor? Size ne emrettiysem onu yapın ama ne oranında gücünüz yetiyor önce. Adam ameliyat olmuş, doktorladı, ayakta durmayacaksın. Bu adam namazı nasıl sıkılacak? Oturarak kılacak. Burada o adam diyebilir ki benim gücüm yetmiyor. Ama bir adam iç içmeyi terk etmeye gücüm yetmiyor diyebilir mi? Bir adam sigarayı terk etmeye gücüm yetmiyor diyebilir mi? Hele hele selefi olduğunu söyleyen, hele hele Kur'an ve sünnete uyduğunu söyleyen bir adam. Bu necis olan, bu pislik olan, bu habis olan şeyi bırakamıyorum. Allah beni affetsin diyerek kurtarabileceğini zannedebilir mi? Elbette ki. Hayır. Onun için buradan ben buradaki kardeşlerimize müttela olmuş olan birçok kardeşimize ne yapıyorum? Yasaklar konusunda hızlı olmalarını emrediyorum. Allah Teala bizleri peygamber sünnetine tabi olan kullarından eylesin. Subhanakallahumma ve hamdik,